Ağzıbıllahi ve, ve, min ve, min men ve, men ve, ve Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan aziz ve celil olan Allah'a sınırız. Eşrğeyi bağışlayan rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla kale şerim, övgü Allah'adır. Ancak O'nadır. Ancak O'na kulluk eder, yalnız O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefslerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sınırız. Rabbim nefslerimizden gelen vesvesenin iblisin ve avanların bize verdiği tahribatın, ki insanoğluna verilen en büyük nimet, iman kıymeti olan bir iman nimetine saldıran nefsimizin, iblisin ve avanların şerinden Rabbim gereği gibi Zat-ı Celal'a e sığınmamızı nasip etsin. Ona sığınırız. Çünkü Allah Celle bize bir hayır yazmışsa, bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa Rabbimizin bize yazdığı hayrı engelleyemediği gibi Rabbimizin bize yazdığı şeride gideremezler. Kalp sahibi bir mü'min bu sözlere gereği gibi iman etmişse kalbinde kulak kulluk kalkmıştır. Kulluk tamamen Allah'a adanmıştır. Zaten 124 bin tane peygamberin geliş kayası, 104 tane kitabın indirilişi Arkadan kıyamete kadar bütün davetçilerin daveti öz olarak bu meyanda olmuştu kardeşlerim. Birçok peygamberlerin kısalarından zaman zaman hem burada kürsüden vaazlar verildi. Uzun bir zaman hem gündemde vardı hep dua ediyorduk. İnşallah nasıl bulursa bu akşam olacak. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ey Resulüm geçmiş peygamberlerin kısalarını anlat ki ibret alsınlar buyuruyor. Hiç peygamberimizin hayatını ciddi anlamda bir şekilde anlatamadık. Bu akşam da anlatacağız diye iddia etmiyoruz. Ama inşallah vakit süresince tevfik Allah'tandır. Sadece bereket anlatan da değil kardeşler, okuyan değil. Dinleyenlerin de burada etkisi vardır. Anlatan ve dinleyenlerdeki samiyet ne kadar güzel olursa inşallah <gülüyor> bu akşam bir sohbet o kadar inşallah Allah'ın izniyle bereketli olur. Bu akşam inşallah peygamberimizin hayatını anlatacağız. Allah azze ve celle 124 bin tane peygamber gönderdi. Malumunuz her peygamberi kendi kavmine gönderdi. Ama Efendimiz sallallahu sellami ise bütün insanlığa ve cinlere gönderdi ki ayet-i kerimede Allah azze ve da buyurduğu gibi ama em erselnake illa rahmeten il alemin." Ey Habibim, biz seni ancak diyor alemlere rahmet olsun diye gönderdik. Biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam binden 50 eksik 950 yıl yaşamış. Önceki peygamberlerden böyle çok yaşayanlar var. Ama hakikaten gerçekten akıl sahibi insan durup şöyle bir tefekkür edip düşünecek olsa 40 yaşından 60 kısır yaşına kadar 63 yaşına kadar 23 senelik zaman dilimi bizi bağlıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bu 23 senelik zaman nasıl bir zaman ki Bin sene yaşayanlar sadece kendi kavmine örnek olmaya çalışmışken Efendimiz bu 23 senelik zaman zarfında yani 40 yaşından 63 yaşına kadar nasıl bir hayat yaşamış ki Bütün insanlığa ve cinlere ibret olmuş Ve örnek olmuş, numun olmuş Kıyamete kadar da ona verilen kitap ve sünnet hükümranlığını baki kılmış Rabbim bu 20 üç zamanı derslerde, okuduğumuz ortamlarda ve anlatı ortamlarda can koları dinleyip hayatımıza nakşetmemizi nasip etsin. Çünkü Haşr Suresi 7. ayet Allah Azze ve Celle buyuruyor ki her meselede örnek Resul'dur. Biz zaman zaman diğer cemaatlerdeki insanlarla münazara ederken örnek Resul'dur diyoruz da kendi içimizde bunu hakikaten hayatımıza geçirebildik mi? Her meselemizde örnek Resulü hayatımıza geçirebildik mi? Biz Peygamber'i ne kadar tanıyoruz? Sohbet başlamadan bunu herkes kendi lepsine şöyle bir tefekkür etsin. Ve Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemin özlü olsun, sözlü olsun, fiili olsun, kavli olsun hayatını ne kadar hayatımıza geçirip tanzim ettirebildik, aksettirebildik, yaşayabildik. Hz. Ayşe annemize sorulduğunda Peygamber'in ahlakı ''Siz Kur'an okumuyor musunuz?'' diyor. Onun ahlakı, yaşayışı yürüyen Kur'an'dı. Biz ne kadar yürüyen Muhammed'iyiz kardeşlerim. Aleyhisselatü vesselam. Dış kistesi İslam'ı yansıtan bir Müslüman, oturmasında, kalkmasında, yürüyüşünde, hal ve hareketlerinde ve davranışında. Yanlış bir şey yaptığı zaman Muhammed ümmeti hanadına bir eksi imza atabiliyor. İşte Müslümanlar böyle dedirttirebiliyor. Peki artı hanemize yazabildik mi kardeşlerim? Yani hakikaten peygamberin ümmetine yaraşır şekilde bir harız sergilettirdi diyebildik mi kardeşlerim? Bunu başarabildik mi? İnşallah Allah'ın izniyle Rabbim bu akşam tamamı anlatılacak demiyoruz. Bu 23 senelik bir hayat allah onun hayatına bereket katmış. En nadide insanları ona arkadaş yaren dost etmiş. Ama Allah'ın izni inşallah bu akşam bir nebze dursa anlatabilirsek kendimize inşallah karlı göreceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soyuk kardeşlerim Abdülmuttalib'den başlar. Ta İsmail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'a kadar dayanır Evet Atalarının temizliği ise Bakınız Vasile İbni Eska'dan anlatıyor Nebi Sallallahu Aleyhisselam şöyle derdi Aziz ve canan Allah diyor İbrahim oğullarından diyor İsmail'i seçti İsmail oğullarından da Kinane'yi seçti diyor Kinane oğullarından da diyor kureşi seçti kureşten de diyor Haşim oğullarını seçti Ve Haşim oğullarına da beni seçti Biliyorsunuz zaman zaman peygamber sahasının peygamberlik devrelerinde kendisine çok hakaretler edildi Alaylar edildi, hakir görüldü ve dışlandı Hakir görülmesini, dışlanmasını, küçümsenmesini Aziz ve Cenan-ı Teala biliyordu Ezeli ilmiyle bunu bilmesine rağmen eleştiren insanların eleştirisini o yönü tıkamadı Ya bula bula peygamberlik buna mı gelmiş dendi Neden böyle dendi? Çünkü hem yetim hem öksüz hem fakirdi bunun erkek evlatları yok dendi, zürriyetsiz dendi. allah Teala dileseydi, ileride inşallah gelecek, evlatlarını yaşatabilirdi. Allah-u Teala murat etseydi, analı babalı da ömrünü ifa ettirebilirdi. Allah-u Teala dileseydi, Süleyman Aleyhisselam ve Davud Aleyhisselam gibi onu zengin de kılabilirdi. Allah-u Teala dileseydi, onu hükümdar da yapabilirdi. Ama allah Azze ve Celle böyle murat etmedi. İstikbalde, peygamberlik dönemlerinde bunlar bu eleştiriler geleceğini allah Teala ezel ilmiyle bilmesine rağmen allah Azze ve Celle'nin bir muradı vardı kardeşlerim. Neydi o murat? Evet, vasıf edilen, vasıfların bir çoğu olmadığı gibi okuma yazmayı bile bilmiyordu. Anneden, babadan, dededen, amcadan ve kendisine bakan insanların çoğundan yetim ve kalmıştı. Hatta evlendikten sonra Hz. Hatice'den ve öz amcasından bile yardımdan mahrum kalmıştı. Ama Allah Azze ve Celle onu hiçbir zaman yardımsız ve desteksiz bırakmamıştı. Bu dersin yapılması... Kardeşlerim hangi evrede, hangi devrede, hangi dönemde olursak olalım Bizim için örnek Allah Resulü ve Vesselam'dır Yoksa mümin bulunmuş olduğu mücadelede ortamda Yese düşer, acize düşer, mücadeleyi bırakır kardeşlerim Ama Allah Aleyhisselatü bakınız Arkadan gelebilecek biz ümmetine her safhasına yürümüşsek zamanı ibret olarak bırakmıştır kardeşlerim Bakınız Peygamber Sallallahu isimlerinden bahsedilirken Muhammed Bin Cübeyr anlatıyor Mutim babasından Peygamber sallallahu şöyle demiştir Benim 5 tane ismim vardır Ben Muhammed ve Ahmetim Ben Allah'ın benimle küfrü mahvettiği Mahiyim İnsanların önüne düşüreceği Mahşere götüreceği haşirim Evet ben akibim demiştir Buhari ve Müslim'de gelen rivayete. Müslim rivayeti ise kardeşlerim bakınız Muhammed, Ahmet, Mukaffa, Haşir Tövbe, Savaş Peygamberi Bir da şöyle demiştir Rahmet Peygamberi Muhammed, Ahmet, Haşir Akib, Mukaffa, Rahmet Peygamberi, Tövbe Peygamberi, Savaş Peygamberi, Şehit, Mübeşir, Beşir, Nezir, Evet, Süracül Münir, Duhuk, Güleç, Kattal, Savaşçı, Mütevekkil, Fatih, Emin, Evet, Hatem, Mustafa, Nebi Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem. Burada ekstra ders yaparken Allah'ın isimlerinde şöyle bir paragraf vardı. Orayı zikredelim, tekrar buraya gelelim. Allah Azze Celle bize bildirdiği 99 tane isimleri var kardeşlerim. Bu isimleri kişi ne kadar nasip olarak almışsa, ne kadar iman etmişse bunu da müfessir diyor ki Allahu Teala'nın isimlerini kişi bellediği zaman diyor, beyninde ilim olarak bunu bildiği zaman sadece beyindeki cehaleti gider diyor. Eğer kalben de buna iman ederse diyor, kalbi cehalete gider. Ve bu sıfatların bir kısmı Kulluk bölümünde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de haizdi. İşte bu sıfatlardan dolayı Allah Azze ve Celle onu peygamber seçmişti. Ve arkadan gelecek olan uyarıcılar, davetçiler ve bu yola sulup edenler nebedi metodu takip edenlere bakın Şeyhulullahullah İbni Teymiye bunun içinde İbni Cezi bunun içinde ve Selefi Salihin bunun içinde, hadis alimleri bunun içinde Allah'ın sıfatlarını ne kadar hayatına kişiler geçirmişse o kadar Allah'a vazgeçen onların hayatlarına anlam ve bereket katmıştır. burada isimleri zikrederken sizin beyninizde şu çağrışım yapıldı mı? Peygamber sallallahu aleyhi sellem, hem rahmet peygamberi hem savaş peygamberi, evet hem savaşmış hem de affetmiş ama Hristiyanlıkta böyle yok Sadece affedeceğiz, biz Allah'ın sevgilileriyiz Buz yok Ama yüce dinimiz İslam dinindeyse şerim, Allah Allah'ın sıfatlarını iyi bilmeyen Gönderdiği nebinin vasıflarını Sıfatlarını ve isimlerini bilmeyen bir insan Davayı gereği gibi omuzlayamaz Ve omuzlanamaz Buz edeceği yerde Muhabbet Muhabbet duyacağı yerde buz yapar Ve mücadelesindeki hizmet kardeşlerim Berekesiz olur Peygamber Efendimiz Allah Teala donanımlı yarattı ve bütün insanlığa ibret olarak kardeşlerim gönderdi. Bakın Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Abdullah ile Amine'den meydana geldi. Hazreti Amine'ye Amine'ye Peygamber sellem hamile kalınca Abdullah babası 25 yaşında vefat ediyor. Daha dünyaya gelmeden. Ve Peygamber Efendimiz Halime ile beraber 2 sene tam sütleniyor. Bir gün bu devrlerinde Halime'nin yanındayken çocuklarla oynamaya başlıyor. Bir devrede bakınız, bir Malik anlatıyor. Çocukluklar çocuklarla oynarken diyor ona Cemrail geldi ve onu yakaladı. Yere yatırıp kalbini diyor yardı. Ve senden şeytanın nasibi budur dedi. Evet, peygamberden çıkarılan bu nasip araçları bizden çıkarılmamış. Peki biz nehimize güvenerek günlü zikir ve dualarımızı yapmıyoruz. Hangi kalbe güveniyoruz? Peygamberden karışları mı çıkarılmış? Şeytanın nasip olduğu hortumu indir, besle verdi bu pisik ondan çıkarılmış. Ve bir kan çıkardı ve Senden şeytan nasibi budur dedi Onu altın bileğin içinde zemzem su yıkadı Sonra da onu diyor göğsünü diyor Tekrar kalbini koydu ve dikti Sonra onu yerine koydu ve Enes diyor ki Çocuklarla koşarak Annesine geldiler ve dediler ki Süt annesine Muhammed öldürüldü Çünkü bu vakayı görmüşlerdi Onu gördükleri yerde rengi atmıştı Ve Enes diyor ki ben dikiş izini Peygamber sallallahu Göğsünde diyor görürdüm Evet hadisi Müslüm kayıtmış karıçarım. Ve şunu da söylemiştir Halime iki sene ve iki ay sonra onu annesine götürdü. i̇bn Kuteybe de diyor ki, Efendimiz onların yanında beş sene kalmıştır. Evet kardeşlerim. Bir gün Ebu Talip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in annesinin alması ve bir grup ilim adamı da şöyle demiştir. Adın Mutalib diyor, ölünce diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Ebu Talip ailesine kattı. Ve onu çok sevdi diyor. Ve evlatlarından üstün tuttu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 10 yıl, iki ay ve 10 günlük olunca Ebu Talib onu tüccar olarak Şam tarafına götürdü. Evet, Temaya indi. Orada bir Yahudi hafımı gördü ve o rahip Bahire'di. Kendisine Bahire diyorlardı. Meşhur birisiydi. Ve bu hadise tarihte yer aldı. Davud bin el Husayn diyor ki, Ebu Talib Şam'a çıktığında orada Bahire adında bir rahip vardı. Hücresinde yaşardı. Yani inandığı dini Kemal ile yaşamaya gayret ederdi. alemleri de o kalır kendi arasında kitap okulardı. Kervan oraya inince ki çoğu zaman oraya inerlerdi de rahip onlarla konuşmazdı. Çünkü kendisini daima ibadete verirdi. O sene olup da hücresinden yanına konakladığı zaman da onlara yemek yaptı. Sonra da onları davet etti. Kim? Bahira. Evet onları davet etmesinin sebebi ise şuydu. Çünkü okuduğu kitapta Peygamber sallallahu aleyhi ve okumuştu. Ve çıkacağı tarihe yakın zamanları biliyor ve zaten gözlüyordu. Alametlerini arıyordu. Evet Ve kervan geldiğinde o kervanın üzerinde bir bulut gördü Ve Bahira e bunu görünce oradaki halkı kabileyi yemeye davet etti Gayesi o bulut kimi gölgelendiriyordu Evet Efendimiz Asre anda genç delikanlı Onları bineklerin hayvanların yanına gözcü olarak bırakıyorlar Bahira e takip ettiriyor bak ki bütün kervan geliyor sofraya yemek yiyor Ama bulut hala orada duruyor ve Bahira e adam gönderiyor Surdire'ye. İçinizde gelmeyen var mı? Bir genç var içimizde. O bizim hayvanlarımıza gözcülük olsun diye bakıyor dediklerinde onu da çağırdılar ve onu da istiyor kardeşlerim. Evet, bakıyor ki Bahira e, bulut olandara var geliyor. Ve Bahira e, peygamberin istaslemle konuşurken her konuşta şeyde okuduğu kitaptaki alametlerin çoğuna tanık ve vakıf oluyor ve peygamberin sırtına bakıyor. Sırtında peygamberlik mührünü de görüyor. Ve dönüyor Abu Talib'e. Bunu gerisin, geri gönder diyor. Eğer bu bulunursa diyor, Yahudiler bunu fark ederse diyor, buna amansız bir şekilde mücadele edip öldürmeye kalkarlar. Ama akabinde bir şey daha diyor, o Allah'ın seçkin peygamberi olacak, gerçi isteseler de bunu yapamayacaklar. Ama siz yine emniyet olsun diye geri gönderin diyor kardeşlerim. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve küçük yaştan beri mucizeler ve Allah Allah'ın koruması kendisine nüks etmişti. Bakınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ebu Hürri'den geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Allah Azze ve Celle koyun gitmedik hiç bir peygamber göndermemiştir. Asabı, sen de mi ey Allah'ın Resulü dediklerinde evet ben de dedi. Ben Mekkelilerin koyularını kratla güderdim dedi. Ve hadisi Buhar'ın naklettiğini zikrediyor. Çünkü kardeşlerim, Allah Allah peygamberleri önce hayvan gitmeyi öğretiyor ki insanlarla ilgilenmede sebaat ve sabır sağlayabilsinler. Kardeşlerim. Bir başka sefere çıkıyor. Evet. Yine aynı şekilde kendisine bilgi ulaşıyor ve geri dönmesi istiyor, isteniyor kardeşlerim. Bakınız Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Hazreti Hatice ile 25 yaşında evleniyor ve çocukların çoğu Hazreti Hatice'den oluyor. Ve Kabe'nin yapımında ise Allah'a 35 yaşında Peygamber Sallallahu Aleyhi oradaki bütün insanlar el emin olarak nitelendirip değerlendirdiklerinden dolayı Otoney yaşınına varınca kameri yapına şahit oluyor ve Kureş onun hakemine de razı oluyor. Hacel esedi kimi yerine konacağı hususunda ise ihtilafa düşmelerinde ise mescide ilk giren hakemliğine rıza gösteriyorlar. Ve efendimiz Hazretlerinin tam oradan içeri giriyor. ve hiç kimmenin kimsenin kalbinde de bir sıkıntı olmuyor arkadaşlarım. Herkes Peygamber Efendimizin şahitliğini ve hakemliğini kabul ediyor. Ve efendimiz Hazretlerinin bir örtü getirmelerini, kabile reislerinin hepsinin içinden öncülerinden bir tane seçilmesini, her gününde bir parçasını tutmasını ve kendisini de Hacı alıp yerine koymasını murad ediyor. Evet, Allah Hacı 36 yaşından kardeşlerim, 40 yaşına kadar Peygamberin sal aleyhi yalnızlık sevdiriliyor. Gece gördüğü rüyalar gündüz olduğu gibi ap aydınlık bir şekilde çıkıyor. Zaman zaman derslerde burada zikrediliyor. Salih rüya, kıyamete yakın müminlerin gördükleri rüyadır. Peygamberliğin kardeşlerim, 46'da birisidir bu. Salih rüyalar anlatılır. Sevilen insanlara, hayra yoran insanlara... Anlatılır inşallah ve bu peygamberlerin 46'da birisidir ki Peygamber İsa Sallım alıştırılması için 46 yaşında 36 yaşında 40 yaşındandır bu öğretiliyor ve vahiy kendisine başlıyor kardeşlerim Müslüman sayinle Peygamber İsa Sallım Pazartesi günü oruç tutmayı sordular o da bakın şöyle dedi ben o gün doğdum ve bana o gün vahiy geldi diye dedi yine Ebu Hürre diyor ki. Cebrail peygamberini peygamberimize Recep'in 27 gecesi getirdiği gibi ilk indiği gün de o idi diyor. Ve İbn İhsak da efendimizin peygamberlik Ramazan'ın ayında başladığını <gülüyor> zikrediyor kardeşlerim. Hazreti Ayşe annemiz ise Resul Sallallahu Aleyhi ve sellemle, peygamberlik gerçek rüya ile başladı. Gördüğü rüya diyor sabahın aydınlığı gibi olduğu gibi çıkardı. Sonra ona diyor yalnızlık sevdirildi. Evet. Biz burada bunları okurken, paylaşırken herkes kendi nefsinde şunu tefekkür etsin. Bizim de zaman zaman yalnız kalmamız gerekiyor Kendimizi murakabeye çekmemiz gerekiyor Ramazan ayı geçti Neden 21. geceden 9 gün o tekli gedilerde itikafa giriliyor Buradaki hikmet nedir O bir yıl içerisindeki muhasebenin Murakabesini mümi yapması gerekiyor Neleri yapabildim Yaptım niye yaptım ne eksiklerim kaldı, o eksikleri tamamlamak için ne yapmam gerekiyor? Şimdi kardeşlerim, dünya hayatı gerçekten Allah ve Celle buyurduğu gibi, bu dünya hayatı diyor ancak aldatıcı bir metadır. Gerçek hayat ise ahiret yurundaki hayattır. Keşke bilselerdi. Dünya hayatı meşgaleli, teleşeli. Ama insan zaman zaman ya gecenin üçte birinde, ya zaman zaman kabir ziyaretlerinde, ya da haftada bir veya on günde bir olsun kendine ait bir zaman dilimi bulup, hayatının muhasebesini, yapması gerekiyor. Rabbine yakın olmaya çabalaması ve ihlasını artırmak için gayret göstermesi gerekiyor. İşte Allah Azze ve Celle peygamberimizi önce yalnızlığı sevdirerek yalnız kendisini peygamber hazırlamaya ve donanım bir şekilde yetiştirmeye bu şekilde alıştırıyor kardeşlerim. Evet malumunuz hadisi biliyorsunuz 40 yaşında mağarada Cebrail Aleyhisselam ilk kendisine geldiğinde oku diyor ve kendisini sıkıyor. Ben okuma bilmem diyor. Takatım kesildi, öleceğim zannettim diyor. Üç kere bu hadise ceryanı diyor. Ve üçüncüden sonra da oku diyor. Yaradan Rabbinin adıyla. O insanı diyor kan pıhtısından yarattı. Evet bizim kitaplarımızda okuma yazıyor. Ama bu kitapta oku yazıyor. Evet, cahiliye vurulan en büyük darbe oku. Peygamberimizin peygamberlere gelmediği devredeki konumu neydi? Cahiliye devri. Evet, kuvvetli zayıfa ezmesi cahiliyedir. Zinanın çoğalması cahiliyedir. Evet, Haramlarla meşgul olmak cahiliyedir. Açık saçıklık kardeşlerim cahiliyedir. Eğer birileri açılarak çağdaşlık olduğunu zannediyorsa Afrika'daki çıplaklar o zaman daha çağdaş. Kesinlikle bu da cahiliyedir. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi cahiliye bulunan en büyük darbe kardeşlerim okuydu Biz ne kadar okuyorsak, okuduğumuzu ne kadar hayata geçiriyorsak kardeşlerim o kadar cahiliyeden kurtulmuşuz. Yoksa iman kalplerimize girdi diye bütün geçmişimizdeki Kötülükten, bidattan hurafeden ve cahilimizdeki kötü alışkanlıklardan kurtulığımızı zahmetmeyelim. Buna küçük bir örnek verelim yine konumuza dönelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve biliyorsunuz Ebuzer arkadaşı, dostu Bilal Habeşi'ye kara kadının karı oğlu diyor. Ve bu olay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Seninle hala cahiliyeden kalma kalıntılar var. Evet kardeşlerim ya bizde biz iman ettik diye sanki iman etmeden önceki iman ettiğimiz ana kadar... Kazandığımız kötü alışkanlıklarımızı temin sanki terk mi ettik? Peki biz kötü alışkanlıklarımızı ne kadarını terk ettik kardeşlerim? Bakınız Bilal Habeşi'yi. bu hakaret üzerine hemen Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gidip Ebuzer kafasını yere koyuyor ve telafi etmeye çalışıyor. Evet kardeşlerim. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ilk inen ayet oku. Çünkü cahiliye döneminin en büyük darabı bu. O yüzden mümin okuyacak. Çünkü ilk inen ayet o peygamberine ilk indirdi ayet o kardeşlerim. Evet ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okumaya başladı. Çünkü Allah-u Teala buyuruyordu. Senin Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Çünkü o insana kalemle yazmayı öğretti. Evet ve size bilmediğinizi öğretti. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döndüğünde titriyor ve korkuyor. Bakınız bekarlılara Allah hayırlı zevce nasip etsin. Çünkü Peygamberimizin hanımlarından biri söyle diyor. Sizden her biriniz zikreden bir değil, şükreden bir kalp ve salihâ bir zevce edinsin. Çünkü dünya nimetlerinin en hayırlısıdır. Evet Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e en sıkıntılı dönemlerinde Hz. Hatice validemiz destek olmuştur. Bakınız peygamberimize Hz. Hatice validemiz moral veriyor. Müminlerin ve müminlerin şiarı da budur. Peygamberimiz korkuyor ben cinlendin mi diye. Bana bir şeyler oluyor dediğinde korkma diyor. <gülüyor> üzülme diyor. Sen akrabayı gözetirsin. Yolda kalan mazluma, fakire, yetime, öksüze sahip çıkarsın. Akrabayı ziyaret edersin. Allah seni diyor, yardımsız bırakmaz. Çünkü sen adaletlisin ve misafiri de ağırlarsın diyor. Evet, hak yolunda diyor konuşur. İyiliğe mani olmasın. Bu cümleyi iki kere daha tekrar edeceğim. Rabbim bizleri nefislerimizin şerrinden korusun. Bizim başaramadığımız salih amelleri, Bizim nasihat edeceğimiz insanlar başarılığında da, Kitap sünnetten delil bulup da, ona da malzeme sunup da biz başaramamışız diye hasetimizi gizleyip de Başaranların hayrını kesmememizi nasip etsin. Çünkü hayırdan alıkoyan şeytandır kardeşlerim Bakınız Hz. Hatice annemiz Peygamber satsalama e ne diyor İyilik yolunda, hayır yolunda hayra mani olması Evet, hayra kimler mani olurdu? Cehennem en vasıfları neydi onların? Bir, namaz kılanlardan değildi Namaz kılanlara mani olurlardı Ve hayra da mani olurlardı. Evet, yetimi öksüzü Hor görürlerdi ve buna yardım edenlere de mani olurlardı kardeşlerim. İyilik yapanları da engel olurlardı. Namaz kılanları da engel olurlardı. Ve namazla kılmazlardı. O yüzden mümin kardeşlerim biz gerçekten kendi nefsimizi yoklayalım. Biz hayra mı vesile oluyoruz, şerre mi? Bize bir olay geldiğinde, bir haber geldiğinde biz bunu başaramamışız diye hasretimizden dolayı Kur'an sünnetten kılıf bulup, delil bulup da onu durdurmaya mı çalışıyoruz? Yoksa gerçekten nefsimize dokansa dahi. Hayıra destek mi oluyoruz kardeşlerim? Bakınız Allah seni Yardımsız bırakmaz. Çünkü sen hiçbir iyiliğe Diyor mani olmazsın. Aksine Ona destek olursun. Sonra biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i aldı Varaka bin Nefer'e götürdü. Varaka bin Nefer kitap okumuş Dini bilgisi olan, Tevrat'tan İncil'den bilgi ve maluma sahip olan birisiydi. Ve kendisine Bu meseleler sonunda sana gelen dedi cibril Emindir, namus Ekber'dir Dedi. Diğer önceki peygamberlere de Geldi. Ve seni şehirine koyacaklar. Evet burada da bize bir ders var. Tabii ki burada çırtkanlık yapalım anlamına değil. Her peygamber şehrinden kovulmuş davetini yaparken. Bizim bir elimiz yağda bir elimiz balda. Kimse bize laf etmiyorsa, kimse bize kötü söz söylemiyorsa, herkesten aramız iyiyse acık nefsimizi yoklayalım kardeşler. Herhalde biz peygamberin yüklendi bu misyondan daha güzel bir misyon lan bu hizmeti yapmadık. Ya da peygamberin Allah'tan kendisini kendi ahlaklı ahlaklı ahlaktan daha güzel bir ahlaka da sahip olmadık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en güzel bir şekilde bu davayı yürütürken Bakınız kendisine ne diyor Vareka bin Nefer? Seni şehrinden kovacaklar diyor Beni mi diyor? Çünkü niye? Hacı Resfet taşını yerine koymuş El Emin denmiş kendisine 40 yaşına kadar kimse onu kötülememiş Herkes ona değer vermiş saygı duymuş Peki burada neden kovacaklar? Allah'ın yüklendiği davayı ve daveti sunacağından dolayı Evet kardeşlerim bizim eleştirilerimiz, kınamalarımız. Nefsimizden mi kaynaklanıyor yoksa Allah'ın dinini yaşayıp yaşattığımızdan mı kaynaklanıyor Zaman zaman taşta gelen hadsi zikrediyoruz biraz zikredelim yine konumuza dönelim Kim insanların kızması pahasına diyor Allah'ı razı edecek salih amelleri işlerse Allah azze ve celle onu diyor o yaratıkların şerinden korur Kim de diyor Aleykümselam İnsanların kızması pahasına ve kızmasının etkisinde kalıp diyor. Allah Celle diyor gadaplandırırsa Allah Teala diyor eninde sonunda o insanların o kişiyi bırakır. Evet kardeşlerim Allah'a davet ne insanın rızkını keser azaltır ne de kardeşlerim eceli çabuklaştırır. Ama bu sadece ve sadece imanla alakalı bir meseledir. Başka hiçbir şey değil. Yani burada Allah'ın kadene yakinen iman eden bir insan bunu bilir. Zaman zaman içimizde bir gün burada yok. Hakkından hayır konuşmak caizdir. Hastaydı, hastalığına ziyarete gittik. Ona güya biz bir şeyler tavsiye edeceğiz. Ama o bize nasihat etti. Zübeyir dedi. Ecel var ya ecel dedi. Hastalıkla değil. Evet. Biz sağlıklıyız değil mi kardeşlerim? Hastalık ömrü çabuklaştırmıyor. Sağlık da uzaklaştırmıyor. Ecel geldiği yerde gidiyor kardeşlerim. İnsan iman ettiği zaman bunu net bir şekilde o insanlarda görebiliyorsunuz kardeşlerim. Hayatlarında bunlar Allah'ın izniyle görebiliyorsunuz. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kardeşlerim davetinde subhanallah evet saf ve tepesine topluyor bütün yakınlarını Ebu Leheb taşı eline oraya fırlatıyor peygambere ilk imtihan başlıyor bizi bunun için mi buraya çağırdı evet hanımı da öyle her Leheb suresi okunduğunda kendisine ve onun aile efradına beddua ediliyor kardeşlerim iki eli kurusun deniyor kıyamete kadar da bu beddua onların üzerindedir Peygamberin nefsinden kaynaklanan bir hal ve hareketinden bu bedva, bu hakaret, bu taş atma kendisine gelmemişti. Allah'ın kendisine misyonlara vermiş olduğu bir daveti yüklenmişti. Önünüzde ateş var, kendinizi ateşten kurtarın, Allah'a şirk koşmayın ve ben onun Resuluyum, bunu tasdik edin demişti. Onlardan çok şey istememişti ama onlara bile bu çok gelmişti. Çünkü dünya hayatını onlar çok seviyorlardı. Peygamberin getirdiği davet onların nefslerine dokunmuştu. Onlara ağır gelmişti kardeşlerim. Çünkü onlara dünya süslü ve arsuda gözükmüştü. Evet. Ve Peygamber sallallahu aleyhi bakın şöyle buyuruyor Cebrail'i gerçek haliler diyor, gördüm diyor iki kere Bir keresinde diyor Gökle yer arasında bir kürste oturmuştu diyor Evet gökle yer arasını diyor Kaplamıştı diyor Nahus suresi 49. ve 50. ayetlerde Allah azze celle buyuruyor ki Göklerde de yerde Canlılar ve bütün melekler ikiler üçer ve dörder kanatlı Melekler yaratan Allah'ın şanı çok yücedir Ve Cebrail'in büyüklüğü bu kardeşlerim ve sayısını Allah bilir bu kadar melekler var. Kimileri kıyamda, kimileri rükuda, kimileri secde halinde ve Allah'ın arşını tavaf ediyorlar. Bir melek tavaf ediyor belki kıyama sabahına kadar ona bir daha sıra gelmeyecek. Bu melekler için bakınız Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Nahus suresi 49 ve 50. ayette buyuruyor ki Göklerde de yerde canlılar ve bütün melekler hiç kibirlenmeden Allah'a itaat edip secde ederler. Ve emruldukları her şeyi yaparlar. Çünkü onlar Allah korusundan tir tir titrerler. Evet kardeşlerim bir damla sudan yaratılmışız. Etimiz, butumuz ne? Elimiz, boyumuz, endamımız ne? Bizden önceki ümmetler gibi bin sene de yaşama gibi ömrümüz de yok. 50-60 sene o da yaşarsak her şeyimiz sahte ve suni olmuş. 47 yaşında kalp krizlerine tanık oluyoruz. Beyin kanamalarına şahit oluyoruz. Her şey sahte. Ama bunu araman. Biz yine 20 tane tırnağımız, 10 tane el, 10 tane ayak tırnaklarımızla dünya yapışmış ve sarmışız. Peki Nebinin dünyaya verdiği değer ne kadardı? İnşallah sohbet süreci içerisinde de Allah'ın izniyle İnşallah Allah izin verirse bunu göreceğiz kardeşler. Evet, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bakın, sahabe soruyor, vahiy nasıl gelir diyor. Hazreti Ayşe anlatıyor. Haris İbni Hişam diyor ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ya Resulallah, sana vahiy nasıl gelir diye dendiğinde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve şöyle dedi: Bana bazen çıngrak sesi gibi gelir. Ki bu benim için en zor olanıdır dedi. Ses getirdiği zaman da bana denileni anlamış olurum ve bazen de bir melek insan suretinde gelir benimle konuşur ve bu, onun edini anlar ve diyor sizlere de bunu naklederim. Hazreti Aisha diyor ki çok soğuk bir günde diyor. Ona vahiy indiğini gördüm. O hal geçtiğinde de anından diyor teller diyor damlıyordu. Evet soğuk bir günde bunlar oluyordu. Yine Buhari ve Müslümanın rivayet etti tehadisi ise. Yala İbn-i Ümey'e diyor Hazreti Ömer'e Keşke Resulallah sallallahu in vahiy inerken görseydim dedi. Ve Resulallah sallallahu aleyhi ve e diyor. Bunun üzerine vahiy geldi ve Hazreti Ömer yalayı işaret etti. O da geldi başını içeri soktu ve Resulallah sallallahu aleyhi ve kırmızı kıpkırmızı kesilmiş ve horladığına tanık oldu. Bu vahiyin müddeti de bir saat sürdü kardeşlerim. Evet Buhari'de geçiyor. Tabii ki bu rivayetler devam ediyor ama sohbet çok uzun ama biz de kısa tutmayı Allah'ın çalışalım. Ve i̇bn Abbas diyor ki Peygamber bir bölük ashabı ile Ukaz Panarı'na gitti. Şeytanlarla gökten inen haberler arasına engeller çekilmişti. Evet, izelene ateş topları gönderiliyordu. Şeytanlar kavlarına döndüler ve büyüklerine onların da neyiniz var. Onlar da artık göğün haberleri bize engellendi. Cin suresi birden 9'a kadar bunları mealen okursanız burada daha da geniş bilgi sahibi olabilirsiniz. Bakın size engel olan bu durum neymiş dediler? Evet. Tihama taraflarına gidenler Nahl'e melekler osasası seleni buldular. O ise Ukas panarına gidiyordu. Ashabına sabah namazını kılıyordu. Kur'an'ı duyunca onu dinlediler. Ve işte gökten gelen habere engel olan budur dediler. Ve o zaman kavmlerine dönüp dediler ki, Gerçekten biz acayip bir şey dinledik. Kur'an işittik. Doğruyu gösteriyor. Biz de ona iman ettik. Bakınız bunu cin kardeşlerimiz söylüyor kardeşlerim. Evet, bizim cin kardeşlerimiz. Ve hiç kimseyi Rabbimize artık koşmayacağımız, koşmayacağız diyorlar. Ve onlar diyorlar ki, meğer bizim cahillerimiz... Yalan söylüyorlarmış. Biz de büyüklerimizin hiç Allah adına yalan yere yemin etmeyeceğini zannederdik. İlk yalan yere yemini kim yaptı kardeşlerim? Şeytan yaptı. Evet. Ben Allah adına gönderilmişim dedi. Ve onların arkasından gelenler var. Ama işlerinde iman edenler de var. Cin suresi 1 ve 2. ayetler kardeşlerim. Evet. Bakınız. Buhar'ın bu tefsimde diyor ki. De ki bir bölük cin beni dinlediler. Ve iman ettiler. Yine İbn-i ki cinler vahiyi dinlerler. Ve... Kelimeyi dinler ve üzerine on katarlardı. Duydukları gerçek ilave ettikleri de batıl olurdu. Bu da iman etmeyenlerdi kardeşlerim. Evet. Bakınız kardeşlerim. Müellik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerini şöyle naklediyor. Şunu bir ki Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri çoktur. Biz bunlardan bir kısmını bahsedeceğiz. Onun doğruluğunu gösteren en büyük ise kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'di. Kur'an öyle bir mucize bir kitap ki kişi Kur'an'ı ne niyetten açarsa o şekilde kıyamete kadar hala mucizevi devam ediyor. Eğer insanlara sadece davet etmek için açarsa Allah ona güzel bir davet yeteneği nasip eder. izniyle inşallah. Eğer amel etmek için iman etmek için açarsa Kur'an'ı mucizevi o yönü ona yansır. İman edip davet etmek için açarsa Allah azze ona bunu nasip eder. Eğer bunu dünya teknolojisini elde etmek için açarsa ki Batı bunu şu anda yapıyor imandan mahrum belki bizim dinimizi bizden daha iyi biliyorlar kardeşlerim. Evet. müsteşikler böyle Bizden önceki dönemlerde derslere katılırlarmış İşte İbn-i 30. cildinde şöyle geçiyor Onlar diyorlarmış ki hayır öyle değil böyle Araştırırlarmış onlar iman etmek için gelmemişler Sadece inandıkları fikirlerini ayakta tutmak Bu hak olan şeyi batır Onları korumak için bunu yapıyorlarmış Ama biz onlar kadar bile kardeşlerim dinimizi Ve peygamberimizi tanımıyoruz kardeşlerim Evet Şunu bil ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerini Anlatırken bakın i̇bn Mesud ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ay iki parçaya diyor ayrıldı. İnsanlar ona baktılar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şahit olun dedi. İşte hadis ayın yarılması ile ilgili rivayetler ve şu andaki bilim bunu ispatlamış arkadaşlarım Ayın daha önceden parçalanıp tekrar birleştiğini bilim şu anda ispatlamış. Bu rivayetler arkadaşlarım çoğu Bukhari ve müslimde geliyor. Evet. Enes bin Malik anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zevra denen kendisine su getirdiler. Parmaklarını aşmazdı yahut parmaklarını aşacak şey geçmezdi. Asabına abdest almalarını emretti. Evet. elini suyun içine koyduğu su parmakların arasından diyor fışkırmaya başladı. Şimdi su yoktu anda. Çok az vardı. Ve öyle ki diyor oradakiler abdest aldılar ve Enes'e ne kadar idiniz diye sorduğumuza Enes diyor ki 300 kişi kadar idik. Buhari ve Müslim'e gelen ribayette parmaklarını su fışkırdı diyor ve sahabiler abdest alıp su ihtiyaçlarını giderdiler. Cabir yine diyor ki Hudeybiye seferinde sus kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde de küçük bir kırba vardı. Ondan abdest aldı sonra insanlar ona doğru gelmeye başladılar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de neyiniz var dedi onlar da ya Resulullah abdest alacak suyumuz yok. Sadece ne varsa senin kırbanda var dediler. Yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, elini kırbanın içine daldırdı Allah'ın adını andı. Subhanallahi ve bi hamdihi Subhanallahil azim 1500'e yakın diyor orada sahabi Peygamberin parmaklarından su aktı diyor Hem kana kana içtik hem de diyor abdestimizi aldık <gülüyor> Evet Enes bin Malik anlatıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir sene kıtlık oldu diyor Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü minber üzerinde minber okurken bir bedevi geldi ki Ya Resulallah Kıtlık üzerimize çoğaldı Ekinlerimiz haber oldu Ve insanlar aç kaldı Bizim için Allah'a dua de Gökten bizim için yağmur yağatsın dediler Rabbi diyor ki o gün ve ertesi gün, devamından sonra ertesi gün, ta Cuma'ya kadar diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve elde kandırdı. İndirmeden diyor, hemen hiçbir bulut olmadığını da bulutlar geldi ve yağmur boşalmaya başladı. Ta geçen gelecek Cuma'ya kadar yağmur devam etti diyor. Sonra o geldi, ey Allah'ın Resulü, nehirler doldu taştı diyor. Ve Allah Resulü elini semaya kaldır Ya Rabbi dağlara dağlara dedi. Evet, Cabil bin Abdullah anlatıyor, Peygamber sallallahu üzerinde durduğu bir kurma kütüğü vardı. Evet. Hurma kardeşlerim. Minber yapılınca o kütükten 10 aylık gebe kalan dişi deve gibi ses çıkmaya başladı diyor. Sonunda peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin inip elini üzerine koydu sonra o hurma kütüğünün iniltisi kesildi. Hurmanın peygamber olan sevgisine bakın. Bizim kendi sevgimizi de kendi nefsimizde durun yoklayın kardeşlerim. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gayibden verdiği bazı haberler ve Ebu Hure'den geliyor. Kisra helap olursa ondan sonra Kisra yoktur diyor. Kayser helak olursa, ondan sonra da Kayser yoktur diyor. <gülüyor> ve Allah'a yemin ederim ki Nesmi elinde tanı Allah'a yemin olsun ki Kayser'in ve Kisra'nın altınları diyor. Mü'minlerin eline geçecek ve onlar da bunu Allah yolunda kullanacaklar. Ve buna iman eden bu sözü duyan sahabeler ise Kisra'nın önüne geçip mızraklarını batırıyorlar. Ayaklarında belki ayakkabı yok karınları bile aç. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözüne onlar iman etmişler. Ve gerçekleşiyor da o günde geliyor. Yine Ebû Hüreyrâ diyor ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile Hayber'de bulunduk. Müslüman olduğunu iddia eden bir adam vardı. Hepimizden çok güzel savaşıyor, çok güzel mücadele edip veriyordu. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun için cehennemlik dediyor. Dedi ve vuruldu, öldüğünü zannettik diyor. İçimizdekilerin bazılarının kalbi ise yesen düştü. Çünkü Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun için cehennemlik dedi. Allah Celle Celalü ona diyor yaşattı, ömür verdi. O gece diyor kendisi diyor işkenceye acıya dayanamadı, kendi kendini öldürdü. Ve bu olay Peygamber s.a.v'e e ulaştığında, Peygamber selam La ilahe illallah dedi ve ben de Allah'ın Resuluyum diye şehadette bulunduğunu zikrediyor. Evet kardeşler, Enes anlatıyor, biz Mekke Medine arasında Hazretim beraber idik, hilali görmeye çalıştık. Benim gözüm keskindi diyor, ben gördüm diyor. Ömer'e onu görüyor musun dedim, ben de Şem'in üzerinde suçuşu yatarken onu göreceğim dedi. Sonra da bize Bedir'dekilerini anlatmaya başladı diyor Peygamber s.a.v. Savaşta ileride şurada şurada şurada müşrikler öleceğini söyledi Bakınız Hazreti Ömer diyor ki biz bunu takip ettik diyor Savaş olduğundan sonra diyor takip ettik Allah Resulü müşriklerin nerelerde öldüğünü söylediyse Hep tam oralarda müşriklerin öldüğünü tanık olduk ve şahit olduk diyor Evet kardeşlerim Hazreti Ömer diyor ki onlar da oralarda öldürüldüler Ben de seni hak peygamalara gönderen Allah'a yemin ediyorum ki Öldürüleceklerini söylediğin görüşünde yanılmadım Sonra da onların bir kuyuya atmalarını emretti ve başlarına geçti. Bakınız. Ey falan, ey falan. Allah'ın size vaat ettiklerini hak olarak buldunuz mu dedi Peygamber sallallahu Kimlere sesleniyor? Müşriklere. Çünkü ben Allah'ın bana vaat ettiğini va vaat olarak buldum diyor Peygamberimiz. Yani biz sana fetih verdik diyor ve Allah Peygamberi fetih veriyor. Allah'ın bana vaat ettiğini buldum diyor Peygamberimiz. Müşriklere sesleniyor. Kuyuya. Siz de buldunuz mu diyor. Ve... Onlar da bulduk dediklerinde Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah leş olmuş bir kavimle mi konuşuyorsun dedi. Onlar da dediklerimi senden daha iyi duyuyorlar ya Ömer dedi. Ancak bana cevap veremiyorlar diye zikretti. Bu hadis karışarım. üstünde geliyor. Evet. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bir günde başka Kureyş'e beddua ederken o günden başka hiçbir zaman görmedim diyor. O namaz kılıyordu. Kureyş'ten bir topluluk oturuyordu. Yakında dişi debelişi bulurlar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine koydular diyor. Ve Hazreti Fatıma Validemiz gelip onu kaldırdı diyor. Ey babam neden mani olmadım? Kızım arkamdan geleni nereden göreyim dedi. Bakınız kardeşlerim peygamberin yanında melekler var. Dağların meleli Allah dilesi anında iner. Cebrail sık sık gelip gidiyor. Ama Allah azze ve celle peygamberin üzerine devenin leşinin konulmasını murat etmiş. Bu peygamber için apaçık bir imtihan. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada kardeşlerim beddua ettiğinde o şahısların hepsinin Belli yörelerde belli ortamlarda başlarına Helal geldiğini zikrediyor Ama ondan sonra beddua ettiği görülmedi diyor Evet Bedir'de öldüklerini gördük diyor Bakınız Urve'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi Hazreti Ayşe'den Ayşe Peygamber sallallahu aleyhi ve şöyle dedi Uğud'dan daha çetin günün oldu mu dedi O da şöyle dedi Senin kavminden çok çektim dedi En şiddeti çektiğim de Akabe günüydü Kendimi i̇bn Abdi Abdül'in Kale arzettim, arz ettim. İstediğim cevabı vermedi. Ben de üzüntülü bir vaziyette yüzümü dolayıp gittim diyor. Ancak karmi sebeb mevkinde kendime geldim. Başımı kaldırdım. Bir de baktım ki diyor. Subhanallah. Beni gölgelendiriyor. Baktım içinde Cebrail bana seslendi. Allah kavminin sana neler yaptığını gördü. Bakınız allah Teala görüyor ama burada ediyor arkadaşlarım. Çünkü Allah-u bize bildirdiği 90'lık isimden bir tanesi de Es Sabır'dır. En sevdiği peygamberini Sabrediyor insanlığın içine gönderiyor Ve leş kargaları Peygamber'e neler ediyorlar görüyorsunuz Ve Allah Celle burada Kareşerim sabrediyor Allah Teala'nın kullara verdiği değeri görüyor musunuz En sevdiği kulunu bütün insanların içine atmış Ve sabrediyor Dağların meleği bak Allah sana gönder diyor Cebrail emret diyor İstediğini yapacak diyor senin için Sonra da ya Muhammed Dilersen dile İste diyor şu da iki tabaki birbirine geçireyim dedi Helak edeyim dedi ama bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayır dedi. Umarım ki dedi Allah onların sülbinden bir tek Allah'a Hiçbir şey ortak koşmayan ibadet eden nesiller çıkarır. Evet bu yolu Sülük eden, ibadet eden, kulluk eden davet eden insanların buraya örnek Alması gerekiyor. Kareşerim Müslüman kindar olmaz. Müslüman intikamcı olmaz. Müslüman kalbinde Kül tutmaz. Ertiyorsa bu misyonun Bu davayı yüklenemez. Çünkü Bütün peygamberler şefaatini Dünyada kullanmış. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sabretmiş, bedva etmemiş Ve şefaatini kardeşlerim mahşere bırakmış İşte o yüzden Allah'u Celle onu Makam Mahmud Miraca kadar yükseltmiş. Evet Peygamber Salsi Mirac hadisesi Enes bin Malik anlatıyor Ben hatimde kateder rivayetinde Hicr'de iken biri geldi Göğsümü yardı, kalbi çıkardı İman ve hikmet dolu diyor, Bir leğen getirildi, kalbim yıkandı İçi de dolduruldu diyor Evet, sonra yerine Kulundu, sonra bana Katırdan ufak, merkepten daha iri Burak hayvanı getirildi. Beyazdı diyor. Adımı diyor, gözünün gittiği yere kadar gidiyordu diyor. Ben üzerine bindirildim. Cebrail beni götürdü. Nihayet dünya göğüne geldik diyor. Evet. Ve Cebrail de dünya göğünü çaldı. Kim o dedi? Ben Cebrail dedi. Yanındaki kimden denildi? O da Muhammed dedi. Ona peygamberlik verildi mi? Dendi. Evet dedi. Ve orada hoş geldiniz denildi. Kapı açıldı. Ve ona selam verdi. Selam verdik ve selamımızı aldı. Onun kim olduğunu sordum. Bakınız. O insanların babası evet Adem'dir dedi. Faziletli peygamber hoş geldin dedi. Sonra yükseldi nehat ikinci göğe geldi. Ve yine kapı çalındı. Cebrail dedi solunda. Yanında kim Muhammed dedi? Peygamberlik verildi mi dedi? Evet dedi. Ve oradaki duran şahıs hoş geldin dedi ve kapıyı açtı. İçeri girdiğimizde Yahya ile İsa Aleyhisselam'la karşılaştım. İkisi de teyze çocuklarıdır. Bunlar Yahya ile İsa Onlara selam ver dedi. Ben de onlara diyor Peygamberim selam ve selam verdim diyor. Ve selamı aldılar. Sonra da hoş geldin faziletiyle kardeş diye beni uğradılar. Sonra beni yukarı çıkar diyor Cebrail. Ve üçüncü kata çıktık. Ve aynı şekilde kapıyı çaldık. Cebrail'im dedi. Yanındaki Muhammed dedi. Peygamberlik verildi mi? Evet verildi dedi. Evet. O da hoş geldin dedi ve kapıyı açtık. İçeri girdik. O da Yusuf'tur. Bakınız Allah'a da makamlarına göre onları göğe koymuş. Derece derece ona selam verdi dedi ben de selam verdim mı aldı ve hoş geldin ey faziletli kardeş ey faziletli peygamber dedi sonra 4. kata yükseldik diyor aynı hadise devam etti diyor İdris Aleyhisselam hoş geldin dedi sonra 5. kata çıktık diyor sonra diyor aynısı devam etti ve Halil Aleyhisselam karşılaştık o da hoş geldin dedi ve beni yola vurdular ve 6. kata çıktık diyor evet kim o dedi yine Cebrail dedi ve Muhammed dedi peygamber verdi dedi kapıyı açtı bile baktım ki Musa'dır evet ve yedinci katta da kardeşlerim Hz. İsa, Hz. İbrahim aleyhisselam ve Hz. İbrahim aleyhisselam da görüştü. Bakınız Hz. İbrahim diyor ki benden ümmetine selam söyle. Onlara söyle ki cennet boş, değenmen boş. Orada amel işlesinler. Evet kardeşlerim. Subhanallahü ve rahmdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber. Kim derse diyor. Ve la hamle ve la kuvveti Allah ona diyor cennette bir ağaç diker. Sivari orsu onun gövdesini yüz senede geçemez. Bunu sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'den aldı ve biz de buna böyle iman ettik. Evet sonra diyor Sintretü'l-Müntahaya kadar kaldırıldım diyor. Baktım ki kirazları Hacer testileri gibi yapraklarda fil kulağı gibi bu Sintretü'l-Müntahadır dedi. Baktım dört ırmak ikisi batın ikisi zahir. Bu ne ya Cebrail dedim. Batınlar cennette iki nehirdir. Zahirler de Nil ve Pırat nehridir dedi. Evet kardeşlerim Nil ve Pırat nehirleri cennetten gelen nehirlerdir. Evet. Subhanallah. Sonra Beytul Mamur'a kaldırıldı. Katede Hasen Basri ve Ebu Edem diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ona Beytul Mamur gösterildi. Ona her gün yetmiş bin melek giriyor, sonra da dönmüyordu diyor. Oranın büyüklüğünü artık kendi benize siz tahayyir edin. Tekrar en hadisine dönüp şöyle dedi. Sonra bana bir kapı, şarap, bir kap şarap ve bir de süt, bir kap ve bir de bal getirildi. Ben de sütü içtim diyor. Cebel bu senin ve ümmetinin yaratıldığı fıtrattır. Evet, sütün fıtrat olduğu zikrediyor. Sonra bana her gün elli vakit namaz emredildi. Ve bakınız Allah hocam kendisine gönlüne o koruyor. Hazreti Musa'ya dönüyor. Bakınız burada hiçbir peygamber değil. Neden Hazreti Musa? Buradan almamız gereken birinci ders. İkincisi bakınız Hazreti Musa kendi kamine gelmiş. Ama peygamberimiz alemlere rahmet gelmiş. Bazı grup ve tayfeler bu hadisi inkar ediyorlar. Takıldıkları bir yer var. Allah Celle sevdikleri kullarına anlayış verir ama sevmediklerine anlayış vermez. Dön kavmine diyor benim kavmim takat getiremedi. İndirsin. Bakınız Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ben alemlere rahmet gönderildim. O sadece kendi kavmine gönderildi. Ben onun dinleyeyim niye dinleyeyim ki demiyor arkadaşlarım? Evet. Bu din tevazu dinidir. İstişare dinidir. Allah <gülüyor> Resulü Sallam bir istişare etmişti. Ve dönüyor Rabbine. 40, 30, 20, 10 hatta 5'e kadar düşüyor arkadaşlarım. Hazreti Musa dön dediğinde Rabbimden hay ederim diyor ve bir daha da dönmüyor kardeşlerim. Ve 5 vakit namaz diyor Rabbimiz buyuruyor ki benim katımda 50'dir yine sevabı. Şu an biz 5 vakit namazı dostları kılarsak inşallah Allah katında yine 50 vakit sevabını alacağız. Buradan almamız gereken ders nedir kardeşlerim? Alemler rahmet olarak gönderilen peygamber kendisinden önce yaşamış deneyimli ve tecrübeli olan peygambere danışıyor da bize ne oluyor ki kendi kafamıza göre iş yapıyor. İstişare ettikten sonra istişareye bağlı kalıp da uymuyoruz. Evet kardeşim. Eğer Allah Resulü aleyhisselatü vesselam istişareye uymasaydı Sorduktan sonra ne olacaktı 50 vakit namazı hangimiz Takat getirecektik Peki Allah peygamberimizi neden peygamber seçti zannediyoruz? Bakınız diğer peygamberlerden farklı olan özelliğine Bir istişare iki uygulaması hayata geçirmesi istişare, Üç bakınız dünyada beddua etme yetkisi kendisine verdiği halde Şefaat etmesi yani affetmesi Rabbim bu vasıflarla bizim de vasıflanmamızı nasip etsin. Evet. Zaten bu dersleri yapmasındasın gayredir. Peygamber sallallahu aleyhi ve ahlakıyla ahlaklanmak. Onun hayatını hayatımıza geçirmek için gayret göstermek. Evet kardeşlerim. Burada Akabe biatının nasıl cereyan ettiyle bu açmış Melik İbn-i İshak diyor ki, allah Teala dinini açığa çıkarmak ve peygamberini desteklemek ve vaadini yerine getirmeyi dileyince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensardan birkaç şey ile karşılaştı ve hac nefsiminde çıktı. Her mefsim yaptığı gibi kendini yine Arap kabullerine arz etti. Akabene yandı iken Hazreyeş'e bir bölük karşılaştı. Ve onlara sizler kimlerdensiniz dedi. Onlar da biz hac ettiniz dediler. Onlara sizlerle bizlerle konuşmak için biraz müsaade eder misin dedi. Onlar da hay hay deyip oturdular. Evet, onları Allah'a davet etti Peygamberimiz. Onlar da İslam'ı teklif etti ve onlarda Kur'an okudu ve onlar da kabul ettiler. Ve Çoluğunuzu çocuğunuzu koruyacağınız gibi beni de korur musunuz dediklerinde Peygamberimize bu biatı denip koruyacaklarını vaad ettiler kardeşlerim. Mümin olarak memleketlerine dönünce Peygamber Sallâsıl'ın kavmlerini anlatılar Ve onları da İslam'a davet ettiler. Öyle ki İslam aralarında yayıldı Resulullah'ın adı geçmedik bir ensarın evi kardeşlerim. Kalmadı. Rabbim bizlere de bu şuuru ve basireti veririz kardeşlerim. Evet. Ebu Haysem anlatıyor Bir söze karıştı ve yara Resulallah dedi Bizimle bazı kavmler arasında ipler var Ve biz onları kesiyoruz Olur ya Allah Teala sana zafer nasip ederse Kavmine döner ve bizi terk eder misin Dediğinde bakın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor Hayır kanım sizin kanınızdır Sizin kanınız döküldüğü yerde Benimki de dökülecektir Ben sizdenim siz de bendensiniz Evet dostunuz dostum Düşmanınız da düşmanımdır dedi Ve siz de bendensiniz Evet Bera bir maruz diyor ki elini uzat ya Resulallah sana biat edeyim dediler ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aranızdan on 12 diyor takip ayırın ve onlar da şunları yazdılar Esad bin Zürare ve diğer sahabelerden bahsedi ve onlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim biat etti ve onlar da bu biatlarına malları ve canları pahasına biat edip ve bu biatlarına da yaşadıkları sürece kardeşlerim onlar bağlı ve sadık kaldılar. Paşa burada Peygamber Efendimizin amcaları, halaları, eşleri ve cariyelerinden bahsediyor ama ben buralara fazla girmeyeceğim. Çünkü siz bunları okumuştunuzdur. Evet. Peygamber Efendimizin güzel ahlakı. O insanların ahlakça en güzel olanı ididir. Çirkin konuşmazdı. Çirkin konuşmak için de kendini hiçbir zaman zorlamadı diyor Sokaklarda da bağırmazdı Kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi Affeder ve bağışlardı Enes diyor ki Ben 10 sene kendisine hizmet ettim diyor Bana of bir kere demedi Niçin yaptın veya neden yapmadın diye bir kere söylemedi diyor Evet yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uzun Dört çeşit susması vardı diyor Az gülerdi diyor. Gülmesi ise ibaretti. Ama diyor o susmasında bile hikmetler ve ibretler vardı diyor. Evet. Hazreti Ömer diyor ki Peygamber Hazreti tevazusu Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı met ettikleri gibi siz de beni met etmeyin derdi. Ben ancak bir kulum. Yani Allah'ın kulu ve Resuluyum deyin derdi. Evet arkadaşlarım. Peygamber Hazreti Ömer bir gün kendisini bakınız. Vasıflarını zikrederken diyor ki bana Havzı Kevser verildi övünme yok. Makam Mahmud'a getirildim övünme yok. Allah peygamberin önüne beni koydu, övünme yok. Diğer bütün peygamberlerin kitapları tarif oldu, benimki olmadı, övünme yok. Bize ne oluyor kardeşlerim? Hangi amelimiz var ki onlara övünüp böbürlenip de konuşuyoruz? Evet, Cabir de şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deniz ziyarete geldi. Ne katıra binmişti ne de beygire Yara ve yürüyerek gelmişti. Enes'ten Medine halkından bir cariye... Bir insan ona gelse beni şuraya götür dese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun makamına, mevkiine, konumuna bakmaz onunla ilgilenirdi Ve Bera diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ashab savaşında toprak taşırken gördüm Toprak karnını diyor beyazlığını diyor Kapatmıştı Ve bakın şöyle diyordu Allah'a yemin ederim ki eğer sen olmasaydın ey Rabbim Biz doğru yolu bulamazdık Ve buna uygun şekilde sözler zikrediyordu Yine kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatırken Ebu El-Hudu diyor ki Evinden çıkmayan en hayalı Bakire kızdan daha hayalıydı Bir şeyden hoşlanmadığı zaman da onu yüzünden bilirdik çünkü Yüzünü ne yapardı? Soğuturdu evet. Yine Evet sallallahu aleyhi ve sellemin Şefkati ve iyi geçinip idare edilmesi İnsanlar bizlere üffet edip de geçinemiyorsa Hep karşıdaki insanları eleştirdik Biraz da kendimde çeviririm. İnsanlar niye benden rahatsız oluyor? Niye benim bulunduğum ortama geldiğinde Renkler atılıyor? Bakınız Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem Mümin ilfet edilendir Uyum samlandır ve iyi geçinlendir Onun bulunduğu ortamda mümin rahat eder Sır verince sırı ifşa olmaz Evet. Acaba bunun yanına nasıl bir hareket takınıyım, Nasıl bir tavır sevgileyim de kalbi fitneye düşmesin diye İkileme düşmez mümin Evet mümin uysaldır ve iyi geçinlendir Evet Enes anlatıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ben namaza gireyim ve uzatmak isterim bir çocuğun diyor ağladığını görürüm diyor onun ağlaması annesinin diyor duygulanmasını bilirler diyor hemen namazı diyor kısa tutarım diyor evet yeni ondan bir adam peygamber e sal seleme bakınız hakkı söylemekte ayıp yoktur ve çekinme de yoktur belki ilk defa duyanlarımız olacaktır ama biz burada bunu açıklamakla mükellefiz birisi geliyor peygamber e sal soruyor babım benim babam nerede senin baban ateşte diyor. O adam üzgün üzgün peygamber çağırıyor. Gel diyor. Benim babam da senin baban da ateşte. Evet kardeşlerim bu hadis sahihi müslümde geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem annemi ziyaret ettim diyor kabrini. Kendisi için istiğfar getirmek istediğimde bana izin verilmedi. Ama kabrini ziyaret etmek istediğimde bana izin verildi. Çok enteresan bir şey. Allah Resulü'nün anası babası amcası ateşte. Hz. İbrahim'in babası Azer ateşte. Nuh aleyhisselamın Oğlu ateşte Lut aleyhisselamın karısı ateşte Subhanallahi ve bihamdi Subhanallahü azim 10 seneden fazla Ebu Talip peygambere Allah'ın dine yardım etmiş ateşte Kardeşlerim bize ne oluyor ki Allah bizim kalplerimize iman nimetini Tattırmış da Dünyaya dalanların daldığı gibi biz de dalmak istiyoruz Dünyayı sevenlerin sevdiği gibi Sanki bizler de onlarla yarış etmek istiyoruz Acaba şöyle bir gürüp tefekkür edelim Hakikaten bize tattırılan bu imanın tadı şu dünya ehli insanlara, imandan mahrum kalan insanlara tattırılsaydı Acaba onlar dünyayı atıp bizim tatlımız bir imana mı dönerlerdi? Yoksa tekrar eski adlarına dönüp mi yaşamak isterlerdi? Peki bize ne oluyor ki o imanın tadını tattıktan sonra Ki onların cehennem amelleri bize anlatılıyor ayetlerde Bize ne oluyor ki onların şu dünya kısacık hayatlarına meyledip özeniyoruz? Bakın Peygamber sallallahu bir gün hanların arası kötü 28 gün hanımlarından küs kalmış. Çünkü dünyadaki sıkıntılar kendilerinden dünya ihtiyaçları istediklerinde karşılayamıyor. Ve Peygamber sallallahu sallallahu uzaklaşmış. Kendi bulunduğu hanesinde uzanmış. Hasrın üzerine. Hazreti Ömer kaç kere izin istiyor verilmiyor. En son da gözcüsüne kapıcısına diyor ki izin vermeye başlayınca bana haber sar. Hazreti Ömer en son geldiğinde ise kendisine haber tekrar izin isteniyor. Ve Hazreti Peygamber izin veriyor. Hazreti Ömer içeri giriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve uzandığı yerden kalkıyor. izi diz kafayla göbeği arasına yapışmış. izi geçmiş. Hz. Ömer ağlama başlıyor. Şimdi kızlarına bir de kendisinde Hazreti Hafsa valdemiz. Ey Allah'ın peygamberi diyor. Subhanallah. Allah seni alemler rahmet olarak gönderdi. Dua etsen şu dağları senin için Allah altın yapar. senin için dur böyle bir minder getirelim, yastık getirelim. Çünkü Necaşiler ki sıralar diyor kuş türü yataklarda yatıyor. Bakın efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına 28'in küs kalmış. Ve Allah Celle kendisi için şu ayetin denilir ve hanımları için. Ey peygamber hanımları, Allah'ı ve Resulü istiyorsanız Allah'ın ona taksim ettiğine sabredin. Bilirseniz bu size dünya ve içindekilerin daha hayıridir. Eğer sabretmezseniz peygamber sizlere mihirlerinizi versin gidin. Allah ona bakire ve dul eşler vermeye kadirdir. Ve ilk Hz. Ayşe annemiz sonra diğer annelerimiz gelip kabul ediyorlar tekrar ve devam ediyor. Ama peygamber sallallahu aleyhi bakınız Hazreti Ömer e peygamberimiz ne cevap veriyor? Neçaciler, kısalar kuş türü yataklarda yatıyor. Ey Allah'ın Resulü dediklerine, ey kardeşim Ömer, ey Hattabın oğlu Ömer. Dünya onların diyor, ahiret bizim olsun istememiz. Şimdi biz Peygamber'in sünnetini, sünnete göre namaz kılıp namazlarımızda bazı amellerimizi yapma gayret ediyoruz. Rabbim kabul buyur. Hiçbir küçük amel küçümsenmez. İtikat akıtlar insanı tehlikeye atar. Ama konumuz burası değil. Biz bu amelere aynı hassasiyeti böyle gösterirken neden bu amelere de Allah Resulü dünyaya bakış sünneti nasıldı? Neden bu hiç aklımıza gelmiyor? Resulullah dünyayı ne kadar seviyordu? Resulullah dünyaya ne kadar bağlıydı? Resulullah dünyaya ne kadar değer veriyordu? Resulullah'ın yanında dünyanın misali nasıldı? Bugün kendisine soruyorlar. Ey Allah Resulü senin nazarında dünya nasıldır? Bakınız Allah Resulü diyor ki sabah erkenden kervana katılmak için çıkmış bir ağacın altında kervanı bekleyen bir yolcu kadarlık zaman dilimi kadardır dünya. Hakikaten biz bu sünneti yaşayabiliyor muyuz? Bizim de hakikaten aramızda dünya böyle mi? Sadece ahireti kazanmak için bir köprü mü? Yoksa Allah korusun 20 tane tırnağımızla Dünya yapışmış, dünya elde etmek insanların kalplerini yer etmek için mi? Çırpınıyor ve çabalıyoruz kardeşlerim. Evet. Bakınız, abla bir Ömer anlatıyor. Vefat edince oğlu Peygamber sallallahu geldi ve bana gömleğini ver dedi. Babıma kefen yapayım dedi. Onun namazını kıl ve onun için İstiğfar et dedi. O da gömleğini verdi ve bana ver namazını kılayım dedikten sonra namazını kılmak zence bakınız Hazreti Ömer onu çekti ve Allah seni münafıkların namazını kılmakta men etmedi mi dedi. O da ben iki şey arasında muhayyer kaldım dedi. Tövbe suresi 80. ayeti okudu. Allah Teala indirdi ve ondan sonra şu ayete bakın. İstersen onlar için et, istersen etmer dedikten sonra Allah Teala bu defa tövbe suresi 84. ayeti indirdi. Onlardan ölen hiçbiri artık namaz kılmak. Ve Hz. Ömer'e burada Allah-u Teala Bakınız ilham ediyor. On yerde Hakk'ı Ömer'in diline vermişti. Peygamber'in bile, Ebu Bekir'in bile isabet etmediğini de allah Teala Ömer Teala Ömer'i isabet etmişti. Bir yerde de yine Hakk'ı allah Teala Hz. Ömer'i isabet etmişti. Nerede? Allah-u Teala nalınlarını vermişti. Yine bu Müslüm'de geliyor bu rivayet. Şu nalınlarımı al demişti. Önüne geleni cennet demişler, bu da şahidim demişti. Hz. Ömer bu olaya tanık olmuştu. Hazreti Ömer de aynısını deyince Hazreti Ömer kendisine bir yumruk salıyor tam diyor boşluğa geldi diye bu ve oturacağımı üzerine diyor düştüm diyor ve geliyor peygamberimiz Hazreti Ömer'e şikayet ediyor evet ahlak timsali edep timsali tevazu timsali ve ediplerin edibi Efendimiz bakınız ya Ömer sana böyle yapmaya seni sevk edenler sen bunu nasıl yaparsın demiyor muhatap Ömer darbeyi vuranı ve sorunun şekline bakın Rabbim bu ahlakla ahlaklanmamızın nasibiysin ya Ömer sana bu şekilde hareket etmeye seni sevk eden ne? Ya Resulallah Buna bunu sen mi söyledin? Evet Ey Allah'ın Resulü eğer buna güvenirlerse Buna yaslanırlarsa ameli terk ederler Bakınız Hz. Peygamber sallallahu aleyhi sellem, Miraçta Kardeşi Musa'yı dinliyor değil mi? Burada da Yine kardeşi Ömer'i dinliyor anh. Evet tevazu peygamberi Rahmet peygamberi, alçak gönüllü Dedim ya bir çocuk gelip elinden tutsa Nereye götürüyün demeye gidiyor Kardeşlerim bizden ne oluyor ya? Şöyle bir dönelim, nereden yaratıldık ya? Nereden? Allah bir gün asabının içinde eline tükürüyor ve elini de parmağının içine koyuyor. Ve Allahuteala buyurdu ki, işte sizi bundan daha hakir bir şeyden yarattım. Ama siz bana kafa tutmaya, hukukuma karşı gelmeye, kendiniz hükümler icat etmeye çalışıyorsunuz. Evet, Allah'ın hükümleriyle nefsimiz çakıştığı zaman Allah için şu hadise hatırlayalım. Biz bir damla sudan yaratıldık. Allah Allahuteala... Bütün beşeriyet içerisinde en çok sevdiği seçtiği ismini ismine kattı peygamber Hazreti Ömer'i dinliyor. Ey Ebû Hurayra bir daha böyle deme, diyor Ve Hazreti Ömer'in oradaki ihtiadının, oradaki o şeyini uyguluyor kardeşler. Uygulamasını. Evet ve Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şaka yapıyor. 5 dakika içinde inşallah sohbet toplanacak azanızına. Sohbetimiz daha uzun ama Gittiği yere kadar inşallah. En sonra diyor ki çölden bir adam vardı. Adı Zahir idi. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de Çölde bir şeyler hediye ederdi Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Çıkmak istediği zaman da Ona yol azı hazırlardı ve zahir Bizim seferimiz biz de onun Hazarıyız derdi Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu severdi O da çirkin bir adam idi Ama Allah sallallahu aleyhi ve onun çirkinliğini hiç aldırış etmezdi Fiziğine aldırış etmezdi Yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ona geldi ve bir eşyasını satıyor Onun arkasında kucakladı diyor Kimsin dedi Kim bunu yapıyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Onu arkadan kucaklayıp gözlerini bağırıyor Allah Resulü'nün şakası. Ve o da diyor ki sen kimsin diyor. Ve döndü baktı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdı. Sırtının Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapışmış olmasını aldırmadı. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu köleyi alan yok mu dedi. O dedi ki ya Resulallah ben hiç kimse almaz ki dedi. Yani benim değerim yok ki, Çirkin olduğu için. Ama Allah Resulü'nü döndü ona dedi ki sen Allah indinde çok değerli bir kölesin. Çünkü sen Allah'ın kölesin. Evet kardeşlerim. Müslümde geliyor bu hadis. Allah Resulü Sallallahu Allah vaale bir muradı Ebuzer olması lazım. O kavmi iyi bilen birisi Ebuzer ve o kamdaki insanlara soruyor. Bir semizli, iyi giyimli, yüzü kırmızı ve hali vakti yerinde bir insan geçiyor. Allah Resulü ey Ebuzer, bu adam hakkında ne dersin diyor. Ebuzer o kamın eşrafına olduğu için diyor ki bu kamının ileri gelenlerinden sözü dinlenen kendisi aracı edilirse, kız istenirse hemen verilen bir mesleğin zaman ayağa kalkılan. Onun olmadığı ortamda hemen farkına varılan Bir mecliste gibi zaman ön, Yer verilen bir kimsedir Ve insanlar onun yanında bulunmaktan Şeref duyar. Allah Aleyhisselatü Vesselam Sıkkut etti. Aradan bir müddet geçince Yine dünya nazarında insanların görüntüsüne göre Basit giyimli, fakir, Yamalı elbiseli bir insan geçti. Ve Peygamber ve Sellem bu defa yine sordu Bunun hakkında ne dersin? Ey Allah Vesselam, bu kavminin içerisinde Fakir bir kimse. Kavmi tarafından Himayesi olan, çevresi olan bir kimse değil. Fakir bir kimsedir. Bir mecliste girdiği zaman selam verse çoğu selamını almaz. Ayak ucunda ya yer bulur ya da bulmaz. Bulunan mecliste o olmazsa kimse onun yokluğunun farkında da varmaz. Bir yerden kız istese ona kimse talip olup kızını vermez. Onun adına kim aracı olsa da kimse de onu itibar etmez. Bakınız Allah Aleyhisselatü Vesselam bir rivayette yüz, bir rivayette bin diye geliyor. Allah kat, Bir rivayette bin, bir rivayette bütün insanlar diye geçiyor. Allah katındaki diyor, bütün insanlardan o öbüründen daha hayal ediyor. Süfyan-ı Sevri'den, Abdullah bin Mübarek'ten Zaman zaman örnekler veriyoruz Biz kendi kalımsızı şöyle bir yoklayalım Biz Allah'ın katındaki makamı mı arzuluyoruz İnsanların kalplerindeki yeri mi arzuluyoruz Evet Selefimiz bakınız ne diyor Rabbim yaşadığımız sürece Bunu kendimize menhecc edinmemizi ve unutmamamızı nasfayız İnsanlar nezdinde diyor Seviyenin, derecenin, kariyerin artmasını istiyorsan Malını artır, paranı artır Allah indinde diyor Değerin artmasını istiyorsan takmanı artır Kardeşlerim biz hangisi için gayret gösteriyoruz? Hırsımız hangi yöne? Evet Bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Akıllı kimse diyor Bundan sonraki hayatın çalışan Bundan sonraki hayata hazırlık yapan kimsedir Ama bizim nazarımıza akıllı kimse kimdir? peygamın imkanlarını donanımlı hale getirendir. Çünkü dünyada bu tür insanlar itibar edilir. Ama Allah indinde kardeşlerim böyle değil. Eğer Allah ininde bunu itibar edilseydi gönderilen peygamberlerin çoğu zengin, fakir değil zengin olurdu. Ve Allah-u Allahutaala cennete girenlerin çoğunu fakir değil zengin kılardı. Evet kardeşlerim, cennete yarım gün fakirler, zenginlerden önce girecekler. İşlerinde salihler olmasına rağmen onların hesabının çokluğu bile onları yarım gün geri bırakacak. Yarım gün ne kadardır bili misiniz? 500 yıl. Evet kardeşlerim. Sübhaneke Allah'ım ve vabihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve tübelik. Yarın bir sohbete kaldı. İnşallah sohbet sıran geldiğinde Allah izin versin. İnşallah bunu değiştiririz. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Dinlediğiniz için Allah razı olsun.